Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efem dinleyicilere. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi yine bir sevgi öykümüz var. Bugünkü öykümüzün adı Kaban. Yaşlı adam bir konfeksiyon mağazasına ait vitrine uzun uzun baktıktan sonra ilerideki yeşillikte oynayan çocukların en zayıfına dönerek küçük diye seslendi. Bana biraz yardımcı olur musun? Çocuk hafta sonlarında yaptıkları misket oyununu ilk defa kazanmış olmasına rağmen arkadaşlarını bırakıp geldi. 7-8 yaşlarındaydı ve üzerindeki elbiseler tek kelimeyle dökülüyordu. Yaşlı adam çocuğun saçlarını okşadıktan sonra... ...vitrindeki elbiseyi giymeni istemiştim dedi. Bakalım üzerine uyacak mı? Çocuk bu teklifi ilk önce şaka sandı. Ama adam son derece ciddiydi. Onunla birlikte mağazaya girerken ilk önce rüyada olup olmadığını daha sonra da şimdiye kadar yeni bir elbise giyip giymediğini düşündü. Genellikle ailedeki büyük çocuğa alınan veya komşular tarafından verilen giyecekler elbiselerinin ona dar gelmesiyle birlikte ortanca kardeşe kalır birkaç sene sonra da dizlere aşınmış veya delinmiş vaziyette kendisine yamanırdı. Ama her zaman hasta dedikleri babasının ne kadar çok zor para kazandığını bildiğinden bu işe bir kere bile itiraz etmemişti. Şimdi ise ilk defa yeni bir elbisesi olacaktı. Üstelik de bayrama üç gün kala. Çocuk yaşlı adamın gösterdiği elbiseleri giydiğinde büyümüş olduğunu ilk defa fark etti. Çizgili kadifeden yapılmış pantolon bacaklarının ne kadar uzun olduğunu ortaya koyarken yeni ceketi de omuzlarını iyice geniş göstermişti. Fakat hepsinin üzerine giydiği kaban bir başkaydı ve artık üşümeyecekti. Çocuk biraz önce kazandığı misketleri onun cebine bıraktığında iyice keyiflendi. İrili ufaklı misketler gayet derin olan ceplerin bir köşesinde kalmıştı. Demek ki her bir cep en az elli misket alabilirdi. Yaşlı adam Çocuğu sağa sola döndürdükten sonra elbiselerin paketlenmesini istedi ve iş tamamlandığında tezgahlara dönerek elbiseleri torunuma alıyorum dedi. Kendisine sürpriz yapacağım için onları bu çocuğun üzerinde denedim. İkisinin de boyu falan aynı da. Çocuk bir anda beyninden vurulmuşa döndü ve ne diyeceğini bilemedim. Ama artık büyüdüğüne göre bir şey belli etmeliydi. Aynaya son bir defa baktıktan sonra üzerindekileri yavaşça çıkartarak bir kenara fırlattığı eskileri giydi. Adam elbiselerin torununa uyacağından emindi. Yaptığı hizmet için çocuğa bir ciklet parası vermek istediğinde onu yanında göremedi. Haylaz velet belli ki bu işten sıkılmıştı. Çocuk arkadaşlarının yanına döndüğünde bir kenara çekilerek onları seyretmeye koyuldu. Ve bütün ısrarlara rağmen oyuna katılmadı. Arkadaşları niçin oynamıyorsun diye sordular. En güzel misketleri sen kazanmıştın. Çocuk gözyaşlarını zapt etmeye çalışırken misketlerim bu elbiselere yakışmayacak kadar güzeldi dedi. Bu yüzden onları bayramlık kabanımın cebine sakladım. Bu öyküde de ifade edildiği gibi Bazı insanlar kendilerine göre Normal gördükleri bir hadiseyi Bakın başka bir insanın kalbini nasıl yaralıyor Nasıl derinden etkiliyor İnsan adeta çok nadide çok nazik, çok hassas bir gül gibi. Bazen, bir rüzgar, bazen, istenmeyen bir duygu, bir düşünce, bir hareket, o gülü soldurabiliyor. Onun için, diyelim ki siz, çok iyi imkanlardasınız. Diyelim ki, evinize yeni bir şey aldınız. Diyelim ki, Başka bir imkanı elde ettiniz, şimdi yaz geliyor, bir tatile gideceksiniz. Bunu imkanı olmayanların yanında, allandıra ballandıra anlatmanız, o imkanı olmayıp da, onu elde edemeyen insanları rencide edebilir. Veya diyelim ki, ailenizle bir yere yemeğe çıkacaksınız, bunu imkanı olmayan birinin yanında, anlattığınız zaman, o, ...hassas kalbi rencide olabilir. İşte bu noktadan... ...bizler... ...her hareketimize... ...her ifademize çok... ...dikkatle, temkinle... ...ve ağzımızdan çıkan... ...her sözün... ...her hareketimizin... ...birlerini rencide edebilir... ...etmeyebilir düşüncesiyle... ...hani... ...öyle demişler ya atalarımız iki ölç bir kez veya üç ölç bir tart diye. Bu noktadan sözlerimiz, hareketlerimiz, ifadelerimiz çok dikkatli olmalı. Yapmış olduğumuz hareketlerle birilerinin kalbini kırma ihtimali, birilerinin hayal dünyasını yıkma ihtimali Hani demişler ya, kırma insan kalbini yapacak ustası yok diye. İşte bu noktadan dünya fani, bize verilen bütün mal, mülk, servet, makam hepsi fani. Baki olan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah bez baki, heves demişler ya. Hani onu bulan neyi kaybetmiştir ki? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? Onun için değerli dinleyiciler ifadelerimize, hal ve hareketlerimize, sözlerimize çok dikkatli olmamız iktiza etmekte. Mü'mine bu yakışır. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerine hani daha önceki programlarımda hatırlarsınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için cevamiül kelim diyoruz deniliyor. Yani az sözle çok şey ifade etme. Çok manayı az sözle söyleme. İşte bir de bunun yanında Efendimiz bir sözü söylerken katiyen birilerine dokundurma, birilerine hit, böyle hitap etme, birilerini rencide etme gibi onun o mübarek sözlerinden en ufak böyle bir şey südür olmamış. İşte bu noktadan her şeyin fani olduğunu, geçici olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım diyoruz. Zira eğer sizler veya bizler o servete güvenir isek, o makama, yetkiye, şana, şöhrete güvenir isek, şimdi bir de öyle enteresan ki insan o içinde bulunduğu zaman dilimi içerisinde, Zannediyor ki o mal, o servet, o makam, o yetki, o şan, o şöhret, o zenginlik hiç elden gitmeyecekmiş, baki kalacakmış gibi şeytan insana öyle bir duygu ve düşünce veriyor. İşte bu noktadan o duygu ve düşünceyle insan hata yapıyor ve her şeyini ona bina ediyor, ona dayandırıyor. İşte Allah korusun o zaman Allah'ı unutma ihtimali var. Yani ne olursanız olun ne olursak olalım kendimizin gücünü bunlara dayandırırsak onlar elden gittiği an biz güçsüz kuvvetsiz kalırız. Ama kendimizi o la havla ve la kuvvete illa billah o hasbunallahu ve ni'mel vekil işte o baki olan Allah'a dayandırırsak Allah hay ve baki. Hani Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat haberi, şehit edildi haberi yayılınca Hazreti Ömer Efendimiz çeker kılıcı, o ölmez, kim anı öldü derse onun kellesini uçurum der. Çok seviyordur Efendimiz'i çünkü. Ama Hazreti Ebu Bekir der ki, eğer siz Muhammed'e inanıyorsanız o da her beşer gibi bu dünyadan göç edip gidecek. Siz Allah'a inanıyorsanız o hayve bakidir der. İşte Değerli dinleyiciler dayanak noktanız güç alma kuvvet alma noktanız mesnediniz sırtınızın dayanacağı gücünüzün kuvvetinizin elde edileceği nokta Allah'ın Celle Celaluhu havlu ve kuvveti olsun o olursa size ne gam ne keder ama o olmazsa sizin dayanak noktalarınız yok olduğu gittiği zaman siz de güçsüz kuvvetsiz kalırsınız. Hatırlarsınız daha önceki programlarımda ifade etmiştim. Bu her kurumda, her sahada, her yerde maalesef görülmekte. olunun ahlakı, fıtratı, kabiliyeti Esfele sefilinden âlâ illiğine kadar çeşitli mertebelerde Çeşitli derecelerde müsait halde yaratılmış. Dolayısıyla bazı insanlar vardır böyle. Hep ömürleri yağcılıkla, başkalarını şakşaklamakla, başkalarını alkışlamakla, başkalarının emrinde böyle, başkalarına karşı hep böyle bir deyip iki dedirtmemekle geçmiştir. Doğru olsun yanlış olsun. Biz tabi doğrularda demiyoruz ama maalesef bazı, şu günümüzün Türkiye'sinde ve dünyasında bu tiplemeler çoktur. İşte bakarsınız, hep böyle hayatını o yörüngede, başkalarına bar olarak geçirmiştir. Bu insana siz bir şey yapamazsınız. Ve bazı insanlar vardır, yanlış olduğunu bile bile bazı şeylerin, savunanların arkasında olur. Niçin? Çünkü menfaati onu gerektirmektedir. Şimdi bu noktadan, yani... Herkesin böyle bir adamı var. Bakıyorsunuz falan filan'ın adamı, falan falan bakanın adamı, falan filan işte Sahih Holding sahibinin adamı. Herkesin bir adamı var. Veya herkes birlerin adamı olma yolunda. Ama şunu unutmayın ki işin en önemli noktası Allah'ın adamı olmak. Bunun için yapmış olduğumuz şeylerde Allah razı mı celle celalühü? Benim yaptığım harekette Allah razı mı? Resulullah hoşnut mu? Diyelim ki Allah Resulü'nün hayatında israf yok. Bizim hayatımıza israf varsa. Diyelim ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatını sadece onun rızası için yaşamış. Sadece onun rızası için. Hep onun adını gönüllere duyurmak için. Ondan başkasına ibadet etmemek. Ondan başkasına el açmamak için yaşamış. Biz de öyle yapıyorsak, işte o kutladığımız kutlu doğum haftalarının bir önemi vardır. Ama hayatımızın her yönüyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına muhalefet varsa, terslik gösteriyorsa, bizim o kutlu doğum münasebeti çerçevesinde yapmış olduğumuz etkinlikler, sadece bir şovdan öteye gidemeyecektir. Onun için Efendimiz'i anmak, onun, öncesinde de Efendimiz'i anlamak iktiza eder. Diyoruz ve bugünkü programımızın ilk bölümünde yine değerli dinleyiciler kalbin zümrüt tepelerinden bir tepe evet inşallah sizleri o tepede gezdirmek istiyorum. Sizinle beraber gezmek istiyorum daha doğrusu. Bu tepe Huluk Tepesi. Belki çoğunuz ilk defa duyduk diyebilirsiniz ama bu eseri yazan zat kalbin zümrüt tepelerini yazarken acizane ben de bu eseri daha önce birkaç defa mütahale etmiştim. Fakat hakikaten çok farklı bir eser. Cidden insanın kalbinde öyle zümrüt tepeler var ki İnsan ancak o tepelere kalben yükselince müşahade edebiliyor, nazar edebiliyor, görebiliyor, hissedebiliyor, varlığını duyabiliyor. İşte huluk tepesinde sizlerle beraber bir oturup bu tepeyi kalbin zümrüt tepesini seyredelim inşallah. Huy, tabiat, seciye de diyebileceğimiz huluk. Yaradılışın en önemli gayesi, cebri halkinin gerçek buğdu ve insan iradesinin halk hakikati üzerinde ilahi ahlak hedefli tasarrufudur. Bu tasarrufu iyi kullanıp, halka huluk urbası giydirebilen kimseye bütünüyle iyi işler kolaylaşır. Evet, halk da huluk da aynı kökten gelir ve temel yapıları itibariyle birbirinden farkı yoktur. Ancak halk gözle görülen, dış duygularla idrak edilen suret, heyet, şekil ve heykel ile alakalı madde ağırlıklı mana olmasına mukabil huluk, gönül ile idrak olunup hislerle duyulan ve ruhla temsil edilen bir öz, bir muhteva ve bir manadır. Dış yüzü itibariyle, bilinmez bir meçhul olan insan, gerçek kimliğini ancak, huyu, secyesi ve tabiatıyla ortaya koyar. Hani Yunus diyor ya, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor. Şimdi değerli dinleyiciler, sizlerin, bizlerin, giymiş olduğu elbiseler bizim dış muhafazamız. Bunun içerisinde bir de et kemik elbisesi var. Esas bunun içerisinde bir de ruh var. Burada çok güzel ifade etmiş dış yüzü itibarıyla bilinmez bir meçhul olan insan. Hani Alex Karın bir eseri var insan denen meçhul diye. Aslında insan Hakikaten biraz önce de ifade ettiğim gibi alay illiğinle İlliyin Esvel-i Sefilin arasında Bütün mertebelere müsait halde yaratılmış İşte Alay-i eğer o mertebenin en yüksek noktasıysa O noktayı temsilde Hazreti Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem Esvel-i Sefilin'de de Firavunlar var, Nemrutlar var Ebu Cehiller var, Ebu Lehebler var. Bunu siz kendi hayal dünyanızda bir göz önünden geçirebilirsiniz. Dış yüzü itibariyle bilinmez bir meçhul olan insan gerçek kimliğini ancak huyu, seciyesi ve tabiatıyla ortaya koyar. İnsanlar ne kadar farklı görünürse, görünürlerse görünsünler huyları ve karakterleri bir gün onları mutlaka ele verir. Cahiliye şairinin şu arifane sözü ne manidardır. Herhangi bir kimsenin gizli bir huyu varsa, varsın o huyunun gizli kalacağını zannede dursun. O ergeç ortaya çıkar ve bilinir diyor. Şimdi bazı huylar değerli dinleyiciler, bazı şeylerin elde edilmesiyle çıkar. Şimdi siz yetkisiz, fakir bir adamı, ya bu adam ne kadar hassas, ne kadar takvaya, yani ne rüşvet diyor, ne işte israf ediyor, ne haram yiyor, ne günah işliyor, dağın başındaysa bu adam, böyle diyemezsiniz. Ancak nasıl olur? O insan belli yetkilerde, belli etkilerde, belli makamlarda, belli servette onlara sahip olunca, işte o zaman onun o konudaki ahlakı, huyu meydana çıkacaktır. Bunun için insanın o sahada, o zeminde sahip olacağı metallarla o insanın gerçek huyu meydana çıkacaktır. Bazen görürsünüz adam sıradan bir insanken Allah'ım ya Rabbim dört dörtlük yaşıyor zannedersiniz ama eline bir yetki bir makam bir seret geçti mi aman ya Rabbi çünkü işte o zaman o gerçek onun o içindeki kendisi meydana çıkar o zaman bir başka ifadeyle şekil ve şemailin aldattığı yerlerde huy bütün yanılmaları tasih eder ve insanın özündeki gizliliklere tercüman olur gerçi Huluk dediğimizde akla hemen güzel ahlak gelmekle beraber meleke ve rüsuh esasına binaen hem hayrın hem de şerrin itiyat haline getirilebileceğine nazaran ahlakı hasene ve ahlakı seyyiye diye diğer bir taksimden söz edenler olsa da bizim burada huluk sözcüğüyle ifade etmek istediğimiz güzel ahlaktır. Tasavvufun en sağlam kriteri huluk, iyi huydur. Hulukta birkaç kadem önde bulunan tasavvufta da ileride sayılır. Fevkalade haller, baş döndüren makamlar ve beşer üstü tasarruflar, iyi huy zemininin gülü, çiçeği, meyvesi olması itibariyle makbul sayılırsa da ahlaka haseneye iktiran etmedikleri zaman, Hiçbir kıymet ifade etmezler. Ve üzerinde durmaya da değmez. Zaten Hazreti sahibi şeriat da hangi mümin imanı itibariyle daha faziletlidir sorusuna huyu en güzel olandır demiyor mu? Ahsenuhum hulukan. Huyu en güzel olandır demiyor mu? Nebiler nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Niye olmasın ki? Bir kere Allah en mümtaz kulunu tesliye, te'min ve sena makamında. Onun üzerinde onca nimet ve lütufları varken ve inneke le'ale hulukun azim. sen ahlakın Kur'an buutlu. Uluhiyet eksenli olması itibariyle ihatası imkansız, idraki nakabil en yücesi üzeresin yani sen en güzel ahlak üzeresin. Kalem suresi dördüncü ayette mealen diyerek onun bu yüce ahlakı ve ruhi mezayasıyla yani hırkatinin gayesi hedefi ve gerçek manası sayılan hulukuyla nazara veriyor. İlk insanla başlayıp ışık çağına kadar tekemmül ede gelen ve onunla noktalanan Kur'an buhutlu hulukuyla. Esasen huluk dediğimiz gerçeğin dinin derinlemesine yaşanması ve Kur'an'ın arızasız temsil edilmesi manasına geldiğini burayı tekrar ediyorum değerli dinleyiciler esasen diyor huluk dediğimiz gerçeğin dinin derinlemesine yaşanması ve Kur'an'ın arızasız temsil edilmesi manasına geldiğini Said bin Hişam'ın Hazreti Ayşe Valdemizden Efendimizin ahlakına dair sorduğu suale Hazreti Ayşe validemizin Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz deyince de onun ahlakı Kur'an'dı şeklindeki sözleri de teyit etmektedir. Ayrıca bu mevzuda şeref nüzul olan ayette ayeti teşkil eden kelimelerle bu ahlakın ilahi Kur'an orijinli ve idrak üstü olduğunu hasreten hatırlatmakta ve onun tecelli ve zuhurunu muhatab-ı mükerreme mahsus görmenin ötesinde, huluk kelimesindeki tefhim tenviniyle onun Kur'an derinlikli ve lahut enginlikli hulukunun hiçbir ahlak sistemiyle kabili kıyas olmadığına ve bu yüce ahlakın nakabili idrak bulunduğuna bilhassa işaret etmektedir ki, bu da onun gelmiş geçmiş bütün insanlar arasında eşi de olmayan bir güzeller güzeli huy peygamberi olduğunu gösterir. Tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakının güzelliği bakın. Esasında Allah Celle Celaluhu hani bazen deniliyor ya. Yahu bu Kur'an 1400 sene önce gelmiş bu şu 20. asırda da yaşanır mı? İşte Kur'an'ın tamamının yaşanabilir nitelikte, yaşanabilecek özellikte olduğunu göstermek için Cenab-ı Hak Peygamberimizi göndermiş. Peygamberimiz hayatıyla adeta nakış nakış ilmik ilmik Kur'an'ın her kelimesinin her ayetinin her suresinin yaşanılabilecek bir düstur olduğunu kanun olduğunu onun yaşanlamayacak bir kitap olmadığını hayatıyla temsil etmiş ve hakikaten Kur'an ahlakı olduğundan dolayıdır ki dost da düşman da Efendimiz'i tasdik etmiş onun doğruluğunu onun güvenilirliğini onun iyiliğini herkes kabul etmiş bakın. Ama insanlık bu ya. Herkes biliyordu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ana kadar hiç yalan söylemez söylememiş. Emanete hıyanet etmez etmemiş. Kimseyi yanıltmaz yanıltmamış. Fakat yine işte o nefis ve şeytanın desiseleriyle. Mesela Yahudiler demiş ki peygamberlik niçin bize gelmedi? Mekke'nin ileri gelen burada demek ki şeytanın en fazla bizi vurduğu yönlerden birisi de enaniyet, belinlik meselesi. Niçin bu Abdullah'ın yetimine bizim gibi asil insanlara gelmeli değil miydi? Kimiler de orada takılmış. İşte bunun için kimin kimden üstün olduğunu Allah'ın da kimin daha makbul olduğunu ancak Allah bilir. Bize düşen şey kendimizi katiyen başkasından büyük görmemek, başkasını da katiyen kendimizden küçük görmemek değerli dinleyiciler. Ve kimsenin ahını almamak, bakarsınız hiç ihtimal vermediğiniz, hiç tahmin etmediğiniz bir insanın ahı sizin her şeye sahip olduğunuz malınızı da götürür, mülkünüzü de götürür, makamınızı da götürür. Servetinizi de götürür, yetkinizi de götürür, şanınızı da götürür, şerefinizi de götürür. Allah kün deyince şu alemi yaratmadı mı? Bir emirle de zelili aziz yapar, azizi de zelil yapar. Yakın tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Onun için sizler hal ve hareketleriyle, tavır ve davranışlarıyla sakın ha sakın nasıl ne kadar ve hangi yaşantı şeklinde olursa olsun insanları hor ve hakir görmeyin Allah aşkına evet işte onun Kur'an derinlikli ve lahut enginlikli hulukunun Hiçbir ahlak sistemiyle kabili kıyas olmadığına. Niçin? Çünkü Efendimiz'in ahlakı Kur'an ahlakı olduğundan dolayı ona ahlakta o güzellikte kimse yetişemez ki. Evet. O maddesi, manası, zarfı, mazrufu, halkı ve huluku itibariyle bütün salihata açık, hayrın her çeşidini elde etmeye namzet ve büyüklüğün her türlüsüne masar olabilecek fıtrat, Seciye ve melekelerle serfiraz kılınmış, Sonra da bu ilk mevhibeleri, En iyi şekilde değerlendirerek, Âlâ-yı kemalata yürümüş, Sadece yürümekle de kalmamış, Bil asale, Kendisinde tecelli eden bütün lütufları, Bütün akdes ve mukaddes feyizleri, Şanım hakkı için, Resulullah'ta sizin, Size örneğin en güzeli vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Bismillahirrahmanirrahim ben Arapçasında ifade ediyorum bunun. Lekad kana l-kum fi Rasulullahi uswetun hasanetun. Ahzab suresi 21. ayette mealen. Şanım hakkı için Resulullah da size örneğin en güzeli var. Gerçeğiyle uyanmış o saflardan saf muasırı temiz ruhların elinden tutup. Onları da tebaiyetlerine terettüp eden şayikalar üstü şayikalara çıkarmıştır. Evet değerli dinleyiciler. Dilinde bir. İmanı en kamil müminler ahlâken de en güzel olanlardır. İki. İnsan ibadet üttuatla kat edemediği mesafeleri ahlakı hasene ile alır. 3. Üç. Teraziye ilk konulacak şey güzel ahlaktır gibi pırlanta sözler ve elinde insanı kamil olmanın sırlı formülü arkasına düşenleri hep meleklerin dolaştığı vadilerde dolaştırmıştır. Şimdi şu üç hadis bunlar hadistir biliyorsunuz Efendimizin. bu kadar önemli mesajlar içermektedir ki. İmanı en kamil müminler ahlaken de en güzel olanlardır. Eğer ahlaken güzel değilse imanın en kamil veya kamil değildir manasına geliyor. İkincisi insan ibadet u taatla kat edemediği mesafeleri ahlak-ı hasene ile alır, güzel ahlakla alır. Üçüncüsü de teraziye ilk konulacak şey güzel ahlaktır gibi pırlanta sözler. Ve elinde insanı kamil olmanın sırlı formülü, Arkasına düşenleri hep meleklerin dolaştığı vadilerde dolaştırmıştır. Evet. Hüsnü hulukun alametini, kavli fiili kimseye eziyette bulunmama. Evet. Şimdi burada biraz açmış onu. Hüsnü hulukun alametini, kavli fiili kimseye eziyette bulunmama. Kendine eziyet edenleri görmeme, görse de unutma ve fenalıklara... İyilikle mukabelede bulunma cümleleriyle hülasa etmişlerdir ki... ...ve inneke la'le hulukun azim... ...hakikatıyla serfiraz olan zat buna en canlı ve çarpıcı misaldir. O ne karşısına dikilip adil ol diyene... ...ne arkasından cübbesini çekip eziyet edene... ...ne başına toz toprak saçıp yüzüne hakaret savurana... Ne de mualla zevcesine iftira edene gönül koymuştur. Gönül koymak şöyle dursun, hastalandıklarında gidip onları ziyaret etmiş, öldüklerinde cenazelerini teşihde bulunmuştur. Bulunmuştur zira ahlaka hasene onun tabiatının rengi varlığının da bir buğduydu. Nice güzel huylu, yumuşak ve hümanist görünenler vardır ki onların hayatlarında ahlaka hasene ve mülayemet plastize bir yalan ve hemen kırılacak bir kristal gibidir. Küçük bir öfke az bir şiddet hafif bir damara dokundurma onların gerçek yüzlerini ve hakiki düşüncelerini ortaya çıkarmaya yeter. Güzel ahlakla donanmış bir sine ihtimal cehenneme konsa bile tavrını değiştirmez. Orada da hilm Silim çizgisinde yaşar zebanilerle hasbihal eder, başına gelenleri geniş bir yürekle karşılar. Güzel ahlaka açık bir gönül, geniş bir mekana benzer ki, dünya kadar gaile dolsa da, o yine öfkesini, şiddetini gömebilecek bir yer bulabilir. Huyu kötü, sinesi de dar kimselere gelince, bunlar kargadan bile aptal, öyle kabillerdir ki, koskocaman arzda bile kötü duygularını hiddet ve nefretlerini gömebilecek bir mezar bulamazlar ne kadar güzel söylemiş değerli dinleyiciler bunu tekrar edip sohbetimin birinci bölümünü kapatmayı düşünüyorum güzel ahlaka açık bir gönül diyor geniş bir mekana benzer ki dünya kadar gayle dolsa da o yine öfkesini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 Burada bitiriyoruz değerli dinleyiciler. Evet işte kalbin zümrüt tepelerinden bir tepe olan huluk tepesinde sizlerle beraber gezinmeye çalıştık. Cenab-ı Hak ahlakı en güzel en mükemmel olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından tam olarak istifade edip onun ahlakını ahlak eyleyen onun halini hal eyleyen onun tavır ve davranışlarını, kendi tavır ve davranışlarına tam yansıtan, tatbik eden kullarından eylesin diyoruz. Ve sizleri bir ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıyoruz değerli dinleyiciler. Yeah, I We'll yeah. be yeah. Kalbin Zümrüt Tepelerinden bir tepe olan Haya Tepesi'nde beraber bir gezinip o Haya Tepesi'nin zirvesinde bir otağımızı kurup hep beraber bir gezinmeyi, bir tefekkür etmeyi o Haya Tepesi'ni bir seyretmeyi düşünüyorum. Çünkü şu 20. asırda kaybedilen değerlerden birisi olan Haya Tepesi. Bu mevzuyu anlamaya, anlatmaya o kadar çok ihtiyaç var ki değerli dinleyiciler. Hani Mehmet Akif Ersoy diyor ya Haya sıyrılmış, inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde meğer ne çirkin yüzler örtermiş o incecik perde diyor ya işte bakalım kalbin zümrüt tepelerinden bir tepe olan haya tepesinde neler göreceğiz görenler neler söylemiş neler hissetmiş neler demiş hep beraber sizlerle mütahale etmeyi düşünüyorum değerli dinleyiciler çekingenlik ve utanma da demek olan haya sofiye ıstılahında Allah korkusu Allah mehafeti ve Allah mehabetiyle onun istemediği şeylerden çekinmek manasına gelir böyle bir hissin insan tabiatında bulunan haya duygusuna dayanması şahsı edep ve saygı mevzuunda daha temkinli daha tutarlı kılar temelde böyle bir hissi bulunmayan veya Yetiştiği çevre itibarıyla onu yitiren şahıslarda haya duygusunu geliştirmek zor olsa gerek. Evet yukarıdaki işaretlerden de anlaşıldığı gibi hayayı ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi fıtri haya ki buna hayayı nefsi de diyebiliriz insanın insanı Pek çok ağır ve ayıp sayılan şeyleri işlemekten alıkor. İnsanın fıtratında bir haya var. Bir utanma duygusu var değerli dinleyiciler. Mesela bağışlayın çok küçük bir kız çocuğu diyelim ki ihtiyacını görüyor. Siz o anda tuvaletin kapısını açsanız hemen kendi kendine böyle ne yapar o? O mahrem yerlerini setreder, kapatmaya çalışır. Çünkü insanın özünde vardır, fıtratında vardır haya, utanma duygusu, edep. İkincisi de imandan gelen hayadır ve İslam dininin önemli bir derinliğini teşkil eder. Fıtri haya, İslam dininin ruhundaki haya ile beslenip gelişince ağır ve ayıplara karşı en büyük mania teşekkül etmiş sayılır tek başına kaldığı zaman bazı ahval ve şerait altında sarsılır, yırtılır hatta bazen bütün bütün yıkılabilir. Evet, insan tabiatında bulunan bu sıkılma ve çekinme hissi elem ya'lem bi ennallâhe yara. O Allah'ın kendisini gördüğünü bilmez mi? Alak suresi 14. ayetin mealinde Olduğu gibi, anlatıldığı gibi, iman şuuruyla... İnnallâhe kâne aleykum rakîbe... Nisa suresi birinci ayette mealen... Şüphesiz Allah, sizin üzerinize her şeyi görüp gözetendirin... Beyanlarıyla ifade edilen ihsan anlayışıyla beslenmezse... Uzun ömürlü olamaz. Olamaz, zira hayanın hem var olup gelişmesi... Hem de devam ve temadisi imana bağlıdır. Bu münasebeti Hazreti Seyyidül Enam sallallahu aleyhi ve sellem asabından birinin diğerine hayayla alakalı nasihatlarını duyunca bırak onu haya imandan gelir. Diğer bir ifadelerinde de iman 70 şu kadar şubeden ibarettir haya da imandan bir şubedir buyururlar. Bu itibarla diyebiliriz ki fıtri haya tıpkı insan tabiatında saklı bulunan diğer iyilik nüveleri gibi insanı insan yapan marifet dinamikleriyle beslendiği ve takviye edildiği ölçüde gelişir. Kalbi ve ruhi hayatın bir buğdu haline gelir ve nefsin pek çok bala pervezane isteklerine set çeker ve engeller. Aksine bu duygu iman ve marifetle geliştirilemez, İhsan şuuruyla takviye edilemez, takviye edilmek şöyle dursun, nefsanilik gayyalarında açılıp saçılarak köreltilecek olursa, fert ve toplum planında insanı insanlığından utandıran yırtıklıklar ve sürtüklükler kaçınılmaz olur. İnsanlığın iftihar tablosu, Haya abidesi Aleyhi Ekmelü Tehaya Efendimiz, bu hususa temas eder ve hayasız olduktan sonra istediğini yap buyurur. Haya ve hayat birbirine bakan kelimelerdir ve bu yakınlıktan kalbin ancak iman ve marifet saanaklarıyla beslendiğinde hayatlar kalabileceği esprisini çıkarmak mümkündür. Evet hayat kendi dinamikleriyle haya da kendi dinamikleriyle var olur ve yaşar. Yoksa her ikisi için de inkiraz kaçınılmazdır. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'ye göre Haya Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki maddi manevi nimetlerini idrak etmenin yanında eksiklerimizin ve kusurlarımızın endişesini yaşamaktır. Zünnuna göre sürekli gönüllerimizde olumsuz davranışların dehşetini duymak, duyup Yönümüzü bir kere daha kontrol etmektir. Bir başkasına göre insanın Cenab-ı Hakk'ın gizli açık her şeye nigahban olmasına göre Hayatını tanzim edip onun kendisine olan muamelesini esas alarak yaşamasıdır ki Bir ilahi eserde bu husus hatırlatılarak şöyle buyurulmaktadır. İnsanoğlu sen benden haya ettiğin sürece insanlara ayıplarını unuttururum. Bu arada Cenab-ı Rabbul İzzet'in Hazreti İsa'ya, Ya İsa evvela nefsine nasihatte bulun. O bu nasihatı kabul ederse halka vazit. Yoksa benden utan şeklindeki sözünü de kaydedebiliriz. Haya mevzuunda daha değişik taslimler de vardır. Bu cümleden olarak affına ferman geleceği ana kadar... Hazreti Adem'in tavırlarından dökülen suçluluk hayası, gece gündüz ara vermeden Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettikleri halde, sana hakkıyla ibadet edemedik diyen meleklerin taksir hayası, marifet erbabının onca derinliklere rağmen, seni hakkıyla bilemedik sözleriyle solukladıkları iclal hayası, hayatlarını kendi arzu ve isteklerinden tecerit ufkunda seyahatle sürdüren ruh ve kalp insanlarının her zaman duyup hissettikleri heybet hayası, her an kurp içinde but, but içinde de kurp televvünüyle, sonsuz uzaklıklarında sonsuz yakınlığı duyan, yakın insanların minnet hayası, Hazreti Mahbubu, sevilmesi gerektiği ölçüde sevememe endişesinden kaynaklanan vefasızlık hayası dua ve talep makamında istediklerini iyi seçememiş olma tedirginliğini taşıyanlar da ihlası ihlal hayası her zaman ahseni takvime masariyetlerinin şuurunda olan yüksek ruhların masariyetleriyle telif edemedikleri pes işler karşısında hissettikleri gayret hayası sayılabilir. Hayada ilk mertebe insanın kendisine hakkın nazarıyla bakmasıyla başlar. Evet değerli dinleyiciler bunu bir daha tekrar ediyorum. Biraz ihsan şuuruyla alakalı bu. Hayada ilk mertebe diyor. İnsanın kendisine hakkın nazarıyla bakmasıyla başlar. Yani Adeta acaba benim bu hareketimde, benim bu tavrımda, benim bu fiilimde, bu sözümde Allah bana nasıl bakıyor? İşte Allah'ın size bakışına bakacak bu hayata ilk mertebe diyor. Bir insanın onun ölçüleri ve onun murakabesi açısından kendini yakın takibe alması onda temkin derinlikli bir haya hasıl eder ki, böyle bir insan duygu ve düşünceleriyle hep diri sayılır. İkinci mertebe kurbet ve maiyet şuuruyla mefsuden mütenasiptir. ve ve huve ma'kum kuntum hadit suresi 4. ayette mealen nerede olursanız o sizinle beraberdir ufkunda seyahat edenlere müyesserdir ki bu hususla alakalı efendiler efendisinin şöyle buyurduğunu naklederler Allah'a karşı olabildiğince hayalı davranın Allah'a karşı gerekli ölçüde hayalı olan kafasını ve kafasının içindekilerini midesini ve midesindekilerini kontrol altına alsın ölüm ve çürümeyi de hatırından dur etmesin ahireti dileyen dünyanın suri güzelliklerini bırakır işte kim böyle davranırsa o Allah'tan hakkıyla haya etmiş sayılır. Üçüncü mertebe ve inneke ve enne ila rabbikel muntehe yani en son durak Rabbindir. ve enne ila rabbikel muntehe Necm suresi 42. ayette ifade edilen en son durak Rabbindir. Hedefine ulaşma yolunda ruhi ve kalbi hayatın şuhut enginliklerinin sezilmesiyle gerçekleşir ve seyri ruhani'nin kanatları altında sonsuza kadar sürer gider. Bir insanın gerçek insanlıktan nasibi hayadan hissesi ölçüsündedir. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Bir insanın gerçek insanlıktan nasibi hayadan hissesi ölçüsündedir. Eğer hak yolcusu menfi müsbet bütün teşebbüslerinde başını sonsuza çevirip davranışlarını ötelere göre ayarlayamıyor, mahiyet içinde iki büklüm olup edeple yaşayamıyorsa onun mevcudiyeti bir bakıma kendisi için ağır başkaları için de bardır. Bu mülahazaya binaındır ki Hayır hayır Allah'a yemin ederim ki Haya sıyrılıp gittiği zaman ne hayatta ne de dünyada hayır kalır demişler. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Hayır hayır Allah'a yemin ederim ki Haya sıyrılıp gittiği zaman ne hayatta ne de dünyada hayır kalır demişler. Haya ilahi bir ahlak ve bir Allah sırrıdır. Eğer insanlar onun nereye taalluk ettiğini bilselerdi, daha temkinli olur ve daha titiz davranırlardı. Bu hususu tenvir edecek şöyle bir vak'a naklederler. Cenab-ı Hak mahşerde hesaba çektiği bir ihtiyara, niçin şu günahları işledin diye sorar. O da inkara saparak, Günah işlemediğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Erhamül Rahimin öyleyse onu cennete götürün buyurur. Bu defa da melekler araya girerek, Ya Rab, bu insanın şu günahları işlediğini siz biliyorsunuz derler. Allah da Celle Celalı onlara, evet öyledir ama ümmet Muhammed'den biri olarak ağran, saçına, sakalına baktım. Ayıbını yüzüne vurmaya haya ettim ferman eder. Kenzen rivayetine göre Cibril bu haberi efendimize iletince o şefkat ve haya insanının gözleri dolar, ağlar ve şöyle buyurur: Cenab-ı Hak ümmetimin ak sakallılarına azap etmekten haya ediyor da ümmetimin ak sakallıları günah işlemekten utanmıyorlar. Hasılı hayi Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir. Bunun böyle olduğu hadisle sabittir. Öyleyse gel, sen de bundan nasibini al demiş. Cenab-ı Hak bizleri bu haya duygusundan, haya düşüncesinden, haya inancından azami olarak istifade eden ve hayatını hayadan ayırmayan, hayasız, bir hayatta bulunmaktan daha ziyade yani şeytandan Rabbimize sığındığımız gibi hayasız bir hayattan da Rabbimize sığınma duygusunu bizlere nasip eylesin ve bizleri cümlemizi ve siz dinleyicilerimizi azami haya içerisinde o hayanın zirvesine ulaşma çıkma ve kalbin zümrüt tepelerinden bir tepe olan Haya tepesinde otağını kurup orada inmemek suretiyle hep Haya abidesi bir insan olarak yaşamayı hepimize nasip eylesin diyoruz. Ve bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Her şey gönlünüzce olsun kalbinizden sevgi, saygı, iman aşkı. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Cenab-ı Hak korktuklarınızdan sizleri bizleri emin eylesin. Umduklarımızdan da mahrum eylemesin diyoruz. Ve programımızı her zaman olduğu gibi bir şiirle noktalamak istiyoruz. Allah'a emanet olun. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Ve Cenab-ı Hak o dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz efendim. bilmez yoldan geçer nur halkasına giren gölden deryadan geçer düşmüşse yar yoluna ona bağdat sorulmaz yağma eder varını servetten maldan geçer bir girsin dost hayale başka maşuk aramaz onu özünde bulan Can ile tenden geçer Kiminin kastı cemal Kiminin kaş ile göz Onu mahbub bilenler Kirpikten kaştan geçer Varlık çay gibi akar Akana meyledilmez Akıbeti görenler her şeyden baştan geçer. Aşka yelken açanlar yol almıştır muhakkak. Tadanlar aşk şarabın kaymaktan baldan geçer. Nefsini bilmeyenler bilmezler onu asla. Onu bilen arifler kıl ile kalden geçer. Benlik ateşten atlas gurur karanlık dava gidip onu bulanlar benlikten candan geçer.